Çocuklara çevreyi tanıtmaktı. Biz 10 senedir bu işin içindeyiz ama 10 senedir permakültür yapmıyoruz tabii ki. Kimlerle birlikteyiz? Bir de onu konuşalım tekrar. Tabii ki. Tamam. duyalım. Tamam. Dinleyenleriz. Ee, İnci Kimyonşen. Ee... Seval Erol. Natura Dandosyon Fransız Lisesi. Hem coğrafya öğretmeni hem de permakültür. Ee, Selmichel Fransız Lisesi. Yine hem coğrafya öğretmeni hem permakültür çevre eh, rehber hocasıyım. Peki sizleri de alırsak Tabii. eğer bütün bir ekip olarak hı hı, sizin değil. sergideki yeriniz neydi sizlerin? Ben Alberto Modiano, e, Fidan'dan Sofra'ya Zeytin sergisinin fotoğrafçılarındanım. Haşmet Demebil, bu sergide iki ortak olarak bir aradayız. İkimiz de aile. Peki e, en baştan bir soralım, e, nasıl karar verdiniz Fidan'dan Sofra'ya Zeytin isimli sergiye? E, kaptan dediniz hanımlar için. Biraz onlar anlatırlar <gülüyor> belki. Susam ben başlayayım ince. Tabii ona hiç fark etmez. Tabii ee, Şöyle söyleyelim. Aslında Sürdürülebilir Tarım'a ilk başlamamızı önce bir bahsedeyim. Ee, <gülüyor> yaşam sürdürüle... diyelim, Sürdürülebilir Tarım adı altında ama sonra Yaşam evet. projesi. Hmm. 2014 yılında ilk başladı. Ee, İstanbul 8 okuluyla birlikte. Ee, Taner Aksel'den eğ eğitim aldık. Robert Robert Kolej'de öğrencilerimizle beraber eğitim aldık. Evet, onlarla Aha. birlikte. Onlar da katıldık. Ondan sonra kendi bahçemizde, okul bahçemizde permakültür çalışmalarına başladık. Hmm. Ee, özellikle bahçemizde çocuklarla beraber kompost yapıyoruz. Onun yanında fide dikiyoruz. Tolum, bahçe nerede? E, okulun bahçesi, okulun okulumuzun bahçesi. bahçesi, bahçesi. Her iki okulun küçük bahçeleri var, bizim, bizim biraz daha büyük. Seval Hanım'ın küçük de olsa yapıyor yine de. Ben saksılarda yapıyorum, <gülüyor> sınıf şeyden. ortamında e, fideden, e, tohumdan fide yetiştiriyoruz. Daha sonra hmm. da onu ıı, saksılarla buluşturuyoruz. Ama bizim esas çalışma alanımız pilot köyümüz. Hmm. Bolu Alpagüt ıı, köyünde sürdürülebilir tarım yapıyoruz. Yılda iki defa gidiyoruz dönüşümlü olarak. Hmm. Orada çocuklar. çocuklarla köyde yaşayan insanlarla birlikte hep beraber ekim dikim yapıyoruz. Köy hayatını tanıyorlar, görüyorlar. E, köy kahvaltısının ne olduğunu, köydeki yaşamı. E, güzel oluyor, çocuklar çok ilgililer hatta. Bu bir yaz kampı gibi bir şey Kamp Sene bir içerisinde kampi. ayarlıyoruz onu. E, hafta sonu gidiliyor. Hı. iki gün kalınıyor. E, birinci dönem bir defa gidiyoruz. ikinci dönem bir defa. Yani önce ürünü ekme daha sonra hasat, hasat etme, etme gibi. Öyle düşünün. E, şöyle bu projelerde amaç e, şu. Öğrenciler kırsalı tanıyor. Çünkü şehirleşme, ile doğadan iyice koptuk. E, Toprağa elini değdiriyor aslında köylü unutmuş olduğu geleneksel tarımı öğreniyor hmm, öyle çünkü bir karşılıklı karşılıklı bir alışveriş var çünkü şöyle söyleyelim Artık mona kimyasal kullanılıyor ve artık çoğu şeyi Kesinlikle. unuttuk. Kesinlikle yani hem gıdada tabii ki evet. ilaçlarla birlikte hastalıklar artıyor hem de geleneksel tarım unutulmuş oluyor. Halbuki büyüklerimiz atalarımız ben bunu fark ettim köye gittiğimde biz köyde yaşamıyoruz ama fark ettim gerçekten onlar eskiden aslında permakültürü yapıyorlar. Yani bütün Tabii. bitkileri evet. bir arada ekiyorlar. Hmm. Biz bunu sanki yeni keşfetmişiz gibi değil aslında. Değil bir şeyleri Bola... aynen değil. aslında değil. öyle bir şey yok. Yeni bir şey keşfedilmiyor. Sadece eskileri bilmiyormuşuz. Şimdi yeniden tanıyoruz. Hmm. Evet permakültürü de amaç e, ekosistemi gözlemlemek ve işleyişe müdahale etmeden o sistemi devam ettirmek. Hmm. Yani mesela domates ekiyoruz. Domatese lezzetini vermek için yanına fesleğen. Ee, i̇şte zararları engellemek için kadife çiçeği. Hmm. Ya yani öyle dengeyi sağlıyoruz. Aslında biraz da keşifle ilerleyecek bir şeymiş. Kesinlikle Aynen öyle. öyle. Kesinlikle. Yani Herkesin... daha sürer diye düşünüyoruz. Bir iki sene içinde bitecek bir şey değil. Hani zeytine nasıl geldik oradan? Evet. Arkadaşlarımıza söz <gülüyor> vermemiz gerekiyor. Şöyle ki biliyorsunuz son yıllarda Son yıllarda biliyorsunuz zeytin ağacına verilen değer azaldı. Şöyle ki zeytinlikler kesilip yerine özellikle sanayi bölgesi veya madencilik Geliştiriliyor. Yirca'dan bizim... hatırlıyoruz bunu değil mi en son Tabii mesela? Ki. Aynen dediğiniz yani gibi. Diyorsun. Oysa zeytin bizim için çok önemli, arkadaşım da bahsedecek ölmez ağacı diyorlar. Neden? Çünkü gerçekten binlerce yıl ayakta kalabilen bir ağaç. Ve çocuklar bunu öğrensin, görsün ve korumaya başlasınlar diye amaçladık. Zaten bizden önce bu projeyi belgesel olarak hem Haşmet Bey hem Alberto Bey başlamışlardı. Biz onlara dahil olduk. Nasıl başlamışlardı o zaman? Sizden dinleyelim. Nasıl bir belgeseldi bu? Hatırlarsanız birkaç sene önce Açık Radyo'ya konuktum ve Musevli işlemiştik orada. Şimdi Arda Temple'da açılan sergimdi o. Daha sonra o serüvenden sonra işi birazcık daha toprağa dayalı belgeselleri adamaya başladım. Bir profesyonelce yolda gelen bir süt çiftliği vardı. Orada Aysun Sökmen Hanım'ı paylaştı. Belgelemek üzere yola çıkmıştım ve FotoFest'te sergilenmesini istedim ama o sergi olmadı. Yani kabul edilmemişti. Ve dostluk, arkadaşlık derken İnci Hanım sahip çıktı bu sergiye. Ve geçen sene hmm. süt sergisini, süt MK sergisini, sergisini semişare sergiledik. Hmm. Ayşun Hanım'ın bir yerde süt ve ineklerle olan yakınlığını anlatıyordu. Ve oradan yola çıkaraktan... işte. Ne gibi bir proje olabilir dedik. Zeytin. Ama Zeytin'den yola çıkarak işte burada Aşmet devreye girer aşmet arkadaşım. 30 yıllık arkadaşım. O, o, 16 senedir. Kendisi de izah Karfez'de yaşıyor. Ve işte beraber bu proje alatalım dedik. Hmm. Ama bence Ahşmet'in bir de hastalığı yeme sırrını var. Kendisi anlatsın. zeytin ile. Vav. Bir de evet. burada galiba kutsal bir tarif de vereceğiz evet. bu söyleşine. Genelde büyük kentteki yaşayanlar yeşil zeytini, ayvalık, siyah zeytini, gemlik olarak bilirler. Ben de hep yıllarca bu öyküde kendime yönlendirdim. Hı. 16 yıl önce artık büyük kentlerden kaçıp da Edemit Körfezi'ne yerleşince ve İsrail'e Edremit Körfezi diyorum. Çünkü 16 değişik belediyede herhangi bir bölge benim için önemli değil. Körfezin bir bütünlüğü önemli. Tüm körfezin zeytinyağının Türkiye'deki en güzel harika oluşu benim için çok önemli. Bu arada İslam'dan gelen bir dostum e, özellikle tarihi bin yaşını geçen tarihi ağaçları bana yeşil zeytin diye tanıttığında incelemeye başladım. Fakat dört mevsim incelediğimde ben baktım ki işte olay o kadar basit değil. Yeşilden başlayıp e, özellikle değişik sarı, kırmızı, morumsu renklerden sonra siyaha dönüşüm olayı var. Fakat bu arada tekrar mitolojiye de meramdan dolayı bir incelediğim zaman baktım... Bin yaşını geçen ağaçlar, bizim aslında Zeyhis ve Heran'ın aşkını bize anlatan ağaçlar. Artı güzellik yarışmasını yapıp da bunda konuda Paris'le beraber yandaş olan ağaçlar veya İstanbul'un fethinde normaldeki Fatih Sultan Mehmet'e yandaşlık yapan ağaçlar. Bu sefer ben olayı mitolojik olarak ele almaya başladım. Ve bu arada eskiden fotoğraf çeken çok azdı benim bölgemde. Nedeni analog yani filmle olan yaşantında çok işte fotoğraf makinesi yoktu. Ben de büyük kentten geldiğim için ana kökenim benim mutteden bir ana kökte fotoğraf olduğu için ben her sene festivallerde ki orada 16 belediyenin hep takibinde Zeytin'i ben e, her sene ayrı ayrı çekimlerle e, sergilemeye başladım. Hmm. Daha sonradan e, sevgili Alberto'dan ben permakültür projesi olarak duyunca çok çok mutlu oldum. ve Ondan sonra e, yolumuz hmm. bütünleşti bu ekipte. Tekrar. Aslında sizin bir, bir sergi gibi bir niyetiniz var mıydı en başta yol çıkarken? Ama yıllardan miydi? Zaten sergiye hazırlıyordum. Ya. Artı ya yazılarım vardı. Yani. Yazılarım vardı ama bu kadar bana göre görkemli değildi. Ben en büyük keyfini şu anda yaşıyorum. Hmm. Peki. Ee, şimdi. Şimdi pek çok fotoğraf çekilmiş. Sizlerin de fotoğrafları var. Nasıl e, oldu? Bu süreç nasıl o, oldu? Nasıl tekrar o fotoğraflarla sizin fikriniz bir araya gelmiş oldu? Ve e, sizin bağımsız zamanlarda çektiğiniz fotoğraflar bunlar değil mi? Şimdi, hayır şöyle. Ben da bazı bağımsız yıllar önce çektiğim fotoğraflar var. Çünkü eskiyi anlatabilmek amacıyla. Fakat daha sonra hmm. biz Alberta'da ile bir araya gelerek genelde... Yüzde sekseni biz bir arada ikimizin bir arada son bir yılda çektiğimiz fotoğraflarda gerçekleştirdik. Birlikte çekme. Geçmişe falan. dönme olayı çünkü zaman önemli. Geçmişe dönme olayına gerek çuval ağırlık gerekse sabun gibi farklı faktörler var. Birden bir her ay her dönem onu görme imkanınız yok. Hı. Ben 16 yıldan beri konu içinde olunca için mecburen arşivden bazı fotoğraflardan faydalandık. Ha, böyle bir e, arşiv de var elbette. Peki kulüple nasıl bir bağlantısı oluyor? Önce hazırlıyoruz. Seval Hanım'la birlikte zaten Zeytin düşünüyorduk. E, arkadaşlarımız da Alberto ve benim de 30 yıllık arkadaşım. Seval Üniversiteden arkadaşım zaten. Zaten. Evet biz onun üzerinde konuşurken dedik ki kendi başımıza bir yer aramak yerine zaten çalışıyor arkadaşlarımız, dostlarımız. Biz de çocuklarımızla beraber hmm. onlara eşlik ederek bir gün değil iki gün içinde ne yapılıyorsa Zeytin. Toplama, efendim ayıklama, her şeyi çocuklarla birlikte yaşadık. Sevilen hmm. hanım devam ediyor. <gülüyor> evet, güzel bir. Günler, günler. Şimdi şöyle söyleyeyim, iki gün geçirdik. Çok Öğren... özür dilerim bölüyorum da Peki bu çocuklar aslında kulübe üye evet. olanlar evet. değil mi? Tek Özellikle kendi ilgileriyle gelen tabii, öğrenciler bu oluyor. Bu, bu da evet. mühim bir. Zaten tabii. işin şey içinde ama. olan çocuklar, hmm. e, biz 9. sınıftan öğrencilerimizi alıyoruz, 11. sınıftan itibaren kulüp olmuyor zaten 11'e kadar bırakmıyorlar kulübü hmm. O kadar benimsiyorlar ee, ve zaten üniversite hayatlarında da devam ettirdiklerini gördük Bu bizim için zaten çok büyük bir ee, evet. onun aynen çevreyi üniversiteye evet. taşıyorlar. Orada evet. devam ettiriyorlar. Bu bir çok de bir önemli. Bir perspektif katmış oluyorsunuz bir, zaten. Aynen. Zaten evet. sürdürülebilirlik ben her anlamda gerekli diye düşünüyorum. Biz bunu Ömer Bey ile de konuşmuştuk. Yani sadece bizim hayatımız değil radyodur, efendim sudur, çevredir, havadır. Gıdadır, her şeyin sürdürülebilir olması önem taşıyor. Yoksa hani kısa sürede gerçekleşmesi de değil. Bu anlamda çok önemli. Atık oluşturmuyor. Hı -hı. E, kökleriyle yeniden yeşerebilen bir ağaç. Hı -hı. E, orada e, Keremköy'de anıt ağacı gördü öğrencilerimiz ve hikayesini dinledi. Hı -hı. 2700 yıllık bir ağaç. Kesilmekten son anda kur, e, kurtarılmış Hı -hı. ve tekrar yaşarmış evet. hayat bulmuş. Evet, orada. Bu çok güzel. Çok etkilendiler bundan. Dokunmak Keren istediler yani. Evet. Bu çok önemli bir şey. Çocukların bunu hissetmesi. Değil Dokunmak mi? Dokunmak istediler. Yani. Bu ağaç canlanmış yeniden. Hani ölü diye düşünülmüş. Şey. Ve aslında yani büyük farkındalık yaratılıyor Aynen. aslında. Ve biz bunun içinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Biz bu projeleri devam ettireceğiz. Bize peki, güç katıyor. Büyük bir emek yani tabii ama çok keyifle yapıyoruz. Evet. Çocuklar Ders peki düşün. fotoğraf çekmek istediler mi? Sizle nasıl ilişkileri evet. oldu? Mesela o fotoğraf serüveninde nasıl? Zaten Albert onlar özel fotoğraf hocası olduğu için onları mükemmel yönlendirdi. Ben de <gülüyor> aile olarak bazı örnekler göstermeye çalıştım. <gülüyor> Fakat ağaç hakkında küçük bir bilgi vermek isterim. Şöyle ki ben 16 yıl önce Körfeze ye yerleştiğimde gerçekten bu ağaçlar neredeyse odun ve yakacak olarak kullanılıyordu. Kulağa çınlasın, havran kaymak, Fatih Genel ile biz normaldeki 9 sene kadar önce bu ağaçların ölmez nedenlerini çok incelediğimizde şunu gördük. Bu ağacı sökün topraktan, aylarca bir yere bırakın, asla asla gerçekten ölmeye getirdiğiniz bir başka yerde tekrar diktiğiniz zaman mutlaka yaşarıyor. Bu nedenle artık orada güzel bir alışkanlık haline geldi. Bu Gövdeleri çok özel olan ağaçlar artık de kereste yakacak şeklinde kullanılmıyor ve mümkün olduğu kadar yeniden özel bir ağaç Ormanı yağıtı kullanacak olan süs ağaçlar şeklinde yeni yapılan sitelerde kullanılmaya başladı. Buna da ben tema olarak öncülük etmenin büyük bir mutluluğunu yaşıyorum. Burada da öyle bir parmağı Öyle bir müsenimiz <gülüyor> oldu. <gülüyor> var mutlaka. Çocukların fotoğrafa ilgisi nasıldı mesela siz neyi gözlemlediniz doğada? Onların çok şey. böyle çocuk he şey heyecanlarını gördüm ki okul yıllarına getirdi. O hap bir şey. Çok güzel bir iki gün geçirdik. O Aralık haftasını hmm. unutamayacağım böyle üç, bir mihenk taşıdım. Ve orada. Ayvalık'taydınız tabii Abi, değil ayvalık. mi? Bütün körfezi dolaştık ama yani. Hmm. Ayvalık'ta kalmakla küçük beraber küçük kuyaya kadar. Yani Edemit körfezin bir bütün tamamını attırıyorum. Çünkü ben sadece bir hmm. ayvalık kelimesi beni mutlu etmiyor. Hmm. Edemit körfezi kelimesi beni mutlu ediyor. Doğru. Çünkü kazaların tamam. bir bütünü Edemit Körfezidir. Tamamını işaret Tamamını etmek, işaret gerekiyor, etmek gerekiyor. gerekiyor. Dolayısıyla bu belgesel de bütün o Körfez'deki yerlerde çekildi. Yani tüm fabrikalarda her iki şekilde çalışan fabrikalarla bu sergi gerçekleşti. Hı hı. Benim açımdan önemi ki bu benim doğaya dönük olarak yaptığım projelerimiz devam edecek. Ben bunu gezegeni bir vefa borcu olarak e, düşünüyorum. Hmm. Ve bu birinci insanları aşılamasını istiyorum. Çünkü yaşlı gezegenimizin çok sorunları var ve onları korumak zorundayız. E, Doğal süt içmek, e, zeytin ağacını korumak doğal katkısız peynir yiyebilmek, balın en iyisini yiyebilmek ve yaşatabilmek gibi düşünüyorum ki bu bilinci çocuktan yetmişine kadar herkese alış açılamak zorundayız diye düşünüyorum. Evet, tamam, Bizde bunların hepsi var. Evet. Korumamız gerekiyor. Yani e, zeytin ağacı bizim coğrafiye uyum sağlamış, Hı -hı. hayat bulmuş bir ağaç. Akdeniz, Ege, Güney Marmara, hatta Güneydoğu Anadolu, Doğu, ki, Karadeniz. Doğu Karadeniz. Yani her yerde yetiştirme imkanı var. Dolayısıyla bu kaynaklara sahip çıkmamız lazım, korumamız Biraz lazım. Biraz da şöyle bir şey oluyor mu peki? Katılır mısınız bilmiyorum ama örneğin işte pek çok Politikalar nedeniyle aslında bir taraftan zeytin ağaçları yok ediliyor. Yani e, politikaların doğrudan etkilediği çiftçiler ve insanlar var ve dolayısıyla Peki. işte kesildiği filan durumlar var. Biraz da böyle bir gereklilik mi getiriyor acaba sizin yaptığınız iş demek istiyorum aslında şu anda buna. Çünkü e, bir süre sonra çocuklar utanışacakları ağacı bulamayabilirler aynen, de öyle, gibi bir şey mi? Tabii ki yani biz tabii öyle bir politikayla yola çıkmasak bile Hı -hı. sonuçta yaptığımız iş tabii ki örtüşüyor. Yani çocuk ağacı tanıyacak. İleride belki başka bir ağacı tanıyacak. İleriki dönemlerde belki pamuk olacak, belki portakal Ve olacak. Ve kaynaklarına sahip çıkacak, aynen. koruyacak. Yani, aynen. Çünkü onlarla hayattayız. Yani bu ekosistemin bir parçası. Onlar olmadan tek başına insan hayatta kalamaz. Biz onları daima korumak çünkü bize nimetlerini sunuyor. Sonsuz nimetleri var. Hı hı. Bir bereket sembolü evet. zeytin. Okay. Ee, bunun farkına varmamız lazım ve bence hızlı da hareket etmek lazım. Evet, bir sona yaklaşmak. Ve gençlere bunu dediğiniz gibi hızla öğretmemiz gerekiyor. Evet. Siz bir şey söylüyordunuz. Ben bunun acı bir gerçeğini yaşadım. Ben bölgeme gittiğimde normaldeki zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede bir maden yaklaşması 3 kilometrelik olan bir sahadan önce kesinti yaklaşamıyor idi. Yeni kanunlara göre artık şu anda tamamen kilometre hesapları bitti ve şu andaki zeytinin bir kıyımı oldu. Bu nedenle evet. Atanın, çok da zor geçti çok, güya o meclisten o yasa ama geçti. işte çok acı bir olay. Eskiden madenciler kesinlikle bir zeytin sahasına girdikleri zaman o üç kilometre sahayı mutlaka koruyorlardı. Biz şu andaki gençlere ben çok mutlu olduğum bir olay var. Zeytini ve kutsallığını tanıtmış olduk. Onların artık bundan sonraki bu türdeki kanunlarla daha bilinçlaki ilgilenip bu doğayı korumalarının en güzel örneğini bu iki arkadaşın katkıları. Permakültür katkısı da gerçekleşti. Ben bu gururu yaşıyorum. Bir de farklı bir vefa borcum var. E, kanseri ben zeytin ağacı ve zeytin erken asal zeytinle yendi. E, en büyük üzüntümde ben gidip bu yaşlı olan ağaçlara sarılıp ağlarken mitolojiyi ben yaşadım. Fakat erken asal zeytin yağını, özellikle Ekim ayındaki zeytin yağında kullanırken tedaviye yüzde 60 faizlisi olan bir şekli gerçekleştirdim ve şu anda kanseri yenmiş durumdayım. Erken asal zeytin çok Nasıl kullandınız bunu da söyleyeyim? Madem. Yo şarap gibi işte, başka hiçbir şey yapmadım. <gülüyor> Sabahları bir bardak içimi de çok harika, çok harika içime, mükemmel şekilde içebiliyorsunuz ve şöyle bir şey, bir erken asar zeytinyağı, bir portakal suyu gibi evet. presleyip içiyorsunuz. Tabii başka da bir şey yok. Evet, çok yönlü bir söyleşi olmaya devam ediyor şu anda bu söyleşi. Ee, sen, Sizlerin peki yine Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat e, Merkezi ile birlikte gerçekleştirdiğiniz bir konser vardı açılış gününde. Nasıl geçti ve e, nasıl oldu birliktelik? Belki biraz da ondan bahsederiz açılışa geri dönersek. Ben başlayayım. E, toplum hizmeti çalışmalarına çok önem veriyoruz okullar olarak. Ee, biz her sene okul aile birliği ve e, okul idaresi öğrencilerimiz birlikte toplum hizmeti çalışması yapıyoruz. E, bu sene e, Berna Leçi'nin tiyatro oyununun geliri e, zeytin çekirdeklerine bağışlandı ve e, o akşam da bunu takdim ettik kendilerine. Hı. Zeytin çekirdekleri Ayvalık'ta. Üç ee, yıl önce kuruldu. E, üç evet. yıl önce kuruldu. Ve kuruluşu çok enteresandır. Ee, özellikle Ayvalık Belediyesi bu konuyu zeytin konusunu festivallerde ön plana getirmek için e, o bölgedeki bütün okullardan üçer tane öğrenci temsilci seçerek önce zeytin çekirdekleri toplanıldı, bunlar boyanıldı, plas kişilere konuldu, bunun bir kora şeklinde çalışmaları yapıldı. Fakat ortaya güzel bir kora çıktı ve Kadıköy Belediyesi'nin bir kardeş kora şekli oluşturdular. Hımm. Güzeldi. Her yaş grubundan çocuk var. Evet. Çocuklardan oluşan bir topluluk. O akşamki gösteri zaten çok büyük alkış aldı. Onların sevince çok Biz güzeldi. De de Biz de bulaştık. Bizim çocuk de enerjimiz olduk. arttı gerçekten. Evet, evet. Enstrüman çalıyorlar. Hmm. Tabii çok güzel bizim Türk eserlerini icra ediyorlar öyle diyebiliriz. Evet. Güzel başarılı bir geceydi bizim için. Onlara da destek olacak. Buradaki fotoğrafların bir kısmı hatta hepsi evet. arkadaşlar sağ olsunlar. Alberto hmm. ve Haşmet Bey Bey Geliri. gelirini yine zeytin çekirdekleri korusuna grubuna aktarılmak üzere satılıyor. Satılıyor. O evet, evet o ekibi. Nasıl ilgi peki madem böyle de faydalı bir şey için? Çok kalabalıktı. kalabalıktı. <gülüyor> Allah'ın üstü kalabalıktı. kalabalıktı. <gülüyor> Gerçekten biz bir şey hatırlamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çok kalabalık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Olayın içinde oluyor. Olunca bir şey hatırlamadık. Ee, sonrasında fotoğraflara bakınca yaşayacağız. Aynen, evet çok, Bu çok güzeldi. Yandeyiz, daha inmedik. Bulutların evet, üstündeyiz. Anladın. Ya o zaman bu rüyanın 18 Mayıs'a kadar süreceğini evet. söyleyebilir miyiz? Evet. Lütfen ve herkesi bekliyoruz e, Notre Dame Sion Lisesi'nde. Gidiş serbest mi buraya? Bir bir serbest. Notre Dame Sion Fransız Lisesi sergi salonunda. Evet. Hem Sergikler e, hem de Halka Notre Dame Sion'un ortak çalışması olarak evet. burada sergileniyor. Ve gelenlere evet. de albümlerimiz ücretsiz olarak hediye evet, veriliyor. ediyoruz. Oldukça da iddialı bir e, fotoğraf abim olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten bir e, küratörlük sistemiyle mi çalıştınız peki? Nasıl oldu? Bir de böyle bir sergi kurma aşaması var. Sizden mi dinleyelim orayı çok kısa? Evet ben fotoğraf tahini bıraktıktan Tabii. sonra belgesel fotoğrafçılığa e, giriştim ve bunun da bir eğitimini aldım. Bir danışmanım var ve hmm. bu işin daha da ileri çıkması için de bu kreatörlük sistemiyle olacağını. Yani bu da hangi fotoğrafların sergileneceği, nereye, nereye koyulacağı konusunda da e, bilgi sahibi olanlarla çalışmak gerekiyor. Evet. Zaten fotoğraflarda bir yükü anlatıyor Yani yükü şeklinde bu iş e, devam etmiş oluyor. Hmm. E, sergi iki bölümden, birincisinde Haşmet ve benim e, fotoğraflarımdan oluşan öyküyü an anlatıyor ikinci bölümde de geçmiş yılımızda güzel unutulmaz 9-10 Aralık 2006 tarihindeki fotoğrafları var hmm. o da çocuklar o gün işte Körfez bölgesinde fabrikaya gittiler ilk önce bir fabrika ne olduğunu tanılar sonra bahçeye daldılar. ...şeyleri, fileleri serdiler topraklara... ...bir kısmı vibratörle, bir kısmı sırrıkla zeytinleri düşürdüler... Hmm. ...çuvalları doldurdular, traktörle beraber taşıdılar... ...onları sonra o ürünü aldılar, fabrikaya götürdüler ve kendileri sıktılar... Evet, Zeytin yani. demek? Anlarlar herhalde evet, değil mi? tabii Tam ki. Ee, ufak bir şey olayacak. daha eklemek istiyorum. Buyurun. Şimdi dönen bir video göreceksiniz. Evet, ben de onu ee, O videonun bütün görüntülerini çocuklarımız çekti. Biz birleştirdik onları. Yani öğrenciler hmm. ilgiyle iki tür sıkım atölyelerini dolaştılar. Hem eski yöntem hem modern yöntem. Hmm. Ve çok büyük ilgiyle sorular sorarak... E, tabii Haşmet Bey'e burada çok teşekkür ediyoruz. Tek tek bize bu imkanları sağladıkları için sabun fabrikalarını gezdiler. Yani bu hmm. hani yağın bir kısmı özellikle en son hali sabun üretiminde kullanılıyor onu gördüler. Hmm. Bu da çok Pirine önemli. Yapımını Pirine yapımını gördüler. Evet, yani bütün çekirdeğinden, posasından yakacak elde ediliyor. Evet. Ya yani Her aşamasını gördüler. Yani serüveni izlediler. izlediler. Yani. Ve de belgelediler. Bu e bizim belgelediler. için çok önemli. İzlediler. Kaç yaşlarına peki bu çocuklar? Ve kaç evet. kişilik bir topluluktan bahsediyoruz aşağı yukarı? Evet. İlgi nasıl onu tam olarak anlamak için? öğrencim var benim. Benim ee, 15'ti. Evet. 15-12 şeklinde gittik. İlgi hı hı. aslında daha fazlaydı. Fakat çok daha fazla öğrenciyle tabii daha gitmemiz, zor. çalışma açısından zor olabilirdi yoksa ilgi çok okulda. Hı -hı. Kulüp çalışması dışında yapamıyoruz. 15-16 yaş grubu evet, diyelim. Genel olarak. Evet, evet. olarak. 17'ye de ulaşabiliyor 17 bazen. 17'ye de ulaşabiliyoruz. Onun dışında tabii olmuyor. Evet. Gençlik tabii. Gençlik. <gülüyor> yani sergi şöyle. E, şu açıdan önemli. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. E, kırsalı şehire taşıması. Hı -hı. Bu açıdan e, önemli. İkincisi bizim doğaya bakışımızı ee, işte sorumluluk, dayanışma gibi değerlere ortaya çıkarmamızı aslında teşvik ediyor. Evet. Buradaki görseller o an açıdan çok anlamlı. Bir de tabii ki bütün enerjiler bir araya geldi. Ben evet. buna çok inanıyorum. Her zamanki gibi işte siz de biliyorsunuz radyomuzun kuruluşu gibi. Bütün enerjiler bir araya gelince gerçekten sonuçta çok güzel işler oluyor. Bu da tabii doğaya yeniden dönüş.